696. konu, Ebuzer el-Gıfari'nin tefrika hakkındaki sözü, Ebuzer'e bir hediye götürüyorduk, Rebeze'ye vardığımızda onu bulamadık, bize, hacca gitmek için izin aldı, dediler, biz de Mekke yolunu tuttuk ve onu Mina'da bulduk, biz onun yanındayken ona, Osman öğle ve ikindi namazını dört rekat olarak kıldırdı, dediler, Ebuzer bu habere çok üzüldü ve Osman hakkında ağır bir söz söyledi, Ondan sonra, ben burada Hazreti Peygamber'in arkasında namaz kıldım. O iki rekat olarak kıldırdı. Ebu Bekir ve Ömer'in arkasında da kıldım, onlar da iki rekat olarak kıldırdılar, dedi. Sonra namaz kılmaya kalktı. Fakat dört rekat olarak kıldı. Ona, müminlerin emirini dört rekat kıldırdığı için eleştirdiğin halde, sen neden dört rekat olarak kıldın, dediler. O, cevap olarak, ihtilaf bundan daha şiddetlidir. Çünkü Allah'ın Resulü bize hutbe okuyarak, benden sonra bir halife gelecektir. Onu zelil etmeyiniz. Kim ki onu zelil ederse o İslam'ın hükmünü boynundan çıkarmıştır. Onun tevbesi ancak İslam'da açmış olduğu yarayı tedavi etmekle olur. Bunu da ancak hatasından dönüp başlarında bulunan kimseye değer verenler arasında yer almakla yapabilir, buyurdu. Bize ancak şu üç hususta onlara itaat etmememizi emretti. İyiliği emretmemek, kötülüğü neyetmemek ve din hükümlerini öğretmemek de, dedi.